Bugün bir telefon konumu var. Ona geçmeden önce belki bir kaçınız duymuştur haberlerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği bir Bayındır ilçesinde kadınlara yönelik düzenlediği bir aracılık eğitimi bugünkü konumuz aslında yani bir kısmı mobil bir eğitim aracıyla ilçe ilçe dolaşıp birçok kırsalda yaşayan kadının aracılık eğitimi almasını sağlayan bir Belediye, İzmir Büyükşehir Belediyesi teorik ve pratik eğitimleri kapsıyor ve bununla ilgili de yazılı kaynaklarda 117 tane kadının bal üretini desteklemek ve kırsalda yaşayan kadınların meslek edinmesini sağlamak amacıyla organize edilen bu eğitimden yararlandığı belirtildi. Bu konuyla ilgili de bu eğitimi alan bizzat bunun deneyimini yaşayan Türkan Varışlı ile konuşacağız bugün. E, telefon konumuz kendisi. Hoş geldin Türkan. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? <gülüyor> İyiyim, teşekkür ederim. E, sen önce bir tabii eğitime geçmeden önce seni bir tanımak istiyoruz. Sen de e, çok uzun zamandır kırsalda yaşamıyorsun, bildiğim kadarıyla. Kırsal yani şehirden kırsala giden bir e, evet. şeyin e, ekibin içindesin galiba. Seni bir tanıyalım evet. önce. Ee, İşimim Türkan, ee, 33 yaşındayım. Ee, üniversitede kimya eğitimi aldım ve daha sonra 7 yıl İstanbul Özel şirketlerde çalıştım. Hı hı. Ve e, bu sürenin bana iyi gelmediğini, ruhuma iyi gelmediğini ve hatta istediğim şeyin bu şekilde yaşamak olmadığını sorguladığım bir dönemde hı hı. E, ben de kırsala nasıl geçebilirim, nereden başlayabilirim yani, sorgularken yine bir arkadaşım davet üzerine gittiğimi bir çiftlikte, bir şekilde yaşama kararı aldım ve yaklaşık iki buçuk yıldır, daha fazlarsa, hatta bir çiftlikte yaşıyorum. İzmir'in, Bayınderevişesi'nin, Sarı Yürtlüğü'nün bir yaylasındayım. Ziyarete gittiğin ee, çiftlikte mi yaşıyorsun peki? Yoksa başka bir yer mi kurdun kendine sonradan? Hala çiftlikte yaşıyorum, evet. Ha, orada yaşıyorsun, ne güzel. Aslında <gülüyor> eskiden bir çiftlikmiş, daha sonra bir süre boş kalmış ve biz ben yani çok içinde eski anıt kesi aynı olan yine çok eski tiraz ağaçları olan elma armut ağaçları olan bir yeri hı hı. E, günden güne sürekli yeni fidanlar dikerek gelişiyoruz. Lavantalar, biberiyeler, kereviz çalıları ve orada orumuz bahçemiz sürekli e, oraya bir şeyler katarak daha da fazla ormanlaştırarak geçimimizi devam ettiriyoruz. Ah ne güzel. E, o zaman yani İstanbul'da yaptığın e, işleri, meslekleri orada devam ettirmiyorsun aslında. Orada tamamen Kesinlikle başka mi? bir dünyaya geçmiş oldun. Neler e, neler yapıyorsunuz? Nasıl geçimini sağlıyorsun? gibi böyle çok merak edilen soruları böyle <gülüyor> ufaktan sorayım dedim. Aslında e, güzel bir soru. Bunu çok duyuyorum zaten. Hı -hı. E, gerçekten bu geçimini sağlama derdi, Hı -hı. E, para kazanma derdi aslında şehirde çok büyük bir problem. Kırk yola geçtiğinde gerçekten çok önemli, çok e, büyük bir problem değil. Yani çok küçük meblağlarla yaşayabiliyorsun aslında Kırsal'da. Yani ilk sorulması gereken soru değil belki de değil mi? hani evet, e, Böyle bir karar evet. alırken. Evet, Kesinlikle, kesinlikle. <gülüyor> e, şey Zaten bizim çiftlikte yaşama amacımız sürdürülebilir ve kendine yeten kendi bir yaşama devam ettiriyor olmak. Hı hı. E, bunun için en önemli verdiğimiz şeylerden biri de kendi gıdamızı yetiştiriyor olmak. Hı hı. Yani e, gıda çok büyük bir kalem ve çok, çok evet. En, en temel ne yersek oyuz hı hı hı. yola çıkarak baktığımızda e, doğal beslenmek ilaçsız e, ne edilini biliyor olmak çok anlamlı hı hı hı. ve bunu yetiştirdiğimde nasıl çok büyük bir kalem gider olarak e, bundan çıkmış oluyor evet. e, bu anlamda gerçekten çok ciddiyiz yani kendi unumuzdan e, kuru kumanyamızda işte kendi zeytinyağımızdan bahçemizdeki domates, biber, işte tüm meyvelerin üretilmesi, kışlık olarak saklanması, yine konserve yapımı, yani yazdığı kışlık tüm gıdamızı üretici olmak, <Gülüyor> ee, en büyük amaçlarımızdan, hedeflerimizden zevk alarak yaptığımız çalışmalardan biri. Hı hı. Zaten bunu çok planlı bir şekilde yaptığınız zaman yani bunun e, hasadından işte saklamasına kadar aslında çok ciddi bir hayatta bir e, iş koluna dönüşmüş oluyor ister istemez yani şehirdeki o hani işler arasında bir gıda mı? bir şekilde alayım evet. ve işte karnımı doyurayım şeyinden ziyade tamamen bir yaşam şekline dönüşüyor. Dolayısıyla aslında çok başlı başına bir iş gerçekten çok önemli planla evet. yapılması gereken bir şey. Ee, evet. Peki bu yani bu geçim derdinden böyle birazcık bağlayalım. Ee, bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği arıcılık eğitimine sen de başvurdun, değil mi? Nasıl evet. oldu bu süreç? Bir duyuru mu yapıldı? Tabii ki, tabii ki tabii ki. Kısa bir süredir e, yeni tanıştığım aslında İzmir'de e, neredeyse üçüncüsü kurulacak olan gıda topluluklarıyla <gülüyor> görüşüyoruz. Ve gıda topluluklarından da bahsetmek istiyorum. Çok anlamlı benim için. Ürünlerimizin fazlasını, e, nedir bunlar, kestane, ceviz, zeytinyağı, <gülüyor> işte kuru incir gibi. Yani kendi aslında kışlığımız ve yazlığımız, baharlığımız kendi ürünlerimizi ayırdıktan sonra kalan kısmının... Hı hı. çok büyük kısımlar değil. Bunları gıda topluluklarıyla paylaşıyoruz. Bu da e, bizim için hem çok güzel bir iletişim çektiği hem e, gıdamızın hikayesini anlatabildiğimiz hı hı. ve ona değer veren insanlara ve o gıdaya ulaşmak isteyen insanlara ulaşıyor olması da çok anlamlı. Kesinlikle. Buradan da küçük de olsa bir kaynağımız oluyor. Evet, evet, evet, çok önemli bir şey söylediğin. Gerçekten e, bizde olabildiğince Programda gıda topluluklarını konuk almaya onların ne kadar önemli bir e, mesele olduğunu aslında çok önemli bir e, konu olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Dediğin gibi çok doğru hı hı. söylüyorsun. Yani Birebir iletişim artı hani, e, gerçekten yediğin şeyin değerinin e, gözetilmesi. Evet. Değerinin bulması en önemlisi. Hı hı. E, çok önemli gıda topluluklarının çok önemli bir yeri var gerçekten. E, eğitim tarafına dönersek... Arıcılık eğitimine e, sen de başvurdun, bir arkadaşın daha hatta sanıyorum. Evet. Aynı bölgeden Ayşegül. değil mi Aynı evet beraber. Başvurdunuz, böyle ee, bir duyum alındı herhalde, duyuru mu yapıldı? Aslında şuradan başlayayım. Ben e, kırsala yerleşmeye karar verildiğinde zaten bir kovan arımız vardı Hı. orada hali hazırda. Ve biz bir şekilde arıcılık yapıyorduk, o bir kovanı e, çok güçlü bir hale getirdik. Daha sonrasında üst katını çıktı ve bir... Bunu tekrar böldük başka kovanlara. Ve bir, bir şekilde o 2,5-3 yıl içinde e, bir sekiz 9 kovan oldu bir kovandan. Aa, ne güzel. E, tabii bu arada kayıplarda yaşadık. Tekrar çoğalmalarda yaşadık derken yani bu altı 7ye düştü falan. Hı hı. E, bir şekilde biz bir aracılık yapıyorduk. Ve ben e, aslında çok öncesinden beri arayla ilgiliydim. Hı hı. Ama o dönem işin ne ee, olduğunu çok bilmiyorduk. Ha, bir e e eğitim yani, alarak değil de biraz daha herhalde deneye yanıla mı e, yapıyordunuz aynen. daha önce? Hem Hı. o hem de asıl bu işi bilen, hani bizim düşündüğümüz insanlardan, yıllardır örecelik yapan insanların yanına gidiyorduk. Ne öğrenebilirsin, ihtiyardır gibi onları, onların yanında Hı -hı. E, denemek istiyorduk. Çağırıyorduk, soruyorduk, arıyorduk falan. E, Hı -hı. Bir şekilde böyle zorla bilgiye ulaşmaya çalışıyorduk. Hı -hı. Ama çalışıyorduk. E, bir yandan da yapabiliyorduk bu iş yani kovanlarımızın sayısı artıyordu şu hı hı. Ee, Daha sonra benim de üyesi olduğum e, Bayındır Kadın Doğal Ürünler Kadın Kooperatifi'nin e, e, arıcılıkla ilgili bir çalışması olduğu haberini aldık ve e, bir kurs olacağını duyduğumdan ve e, hemen e, bir fuarda hocayla ile konuştum ve çok heyecanla beklediğini söyledim hı hı. ihtiyacım olan bir şeyin olduğunu söyledim. Ve, e, kurs başladı geçen haftalarda. Bitti hatta. Bir haftalık bir kurstu. Hem teorik ee, hem bu, pratikti değil mi? Kapsamı nasıl bu? Teorikti ve çok sıkıştırılmış yoğun bir kurstu. Yani sabah dokuzdan akşam altıya kadar süren ve Hı -hı. E, hocanın anlatmaya doyamadığı, bizim dinlemeye doyamadığımız, <gülüyor> not almalara, soru sormalara doyamadığımız çok çok ve anlamlı bir e, e, dersti. Hocamız da gerçekten çok saygı duyuyorum kendisini. Ege Üniversitesi'nde e, ziraat bölümü e, Profesör Doktor Banu Yücel Hanım. Hı hı. E, bu anlamda çok ilgili hem kendisi 25 yıldır arıcılık yapan hem apiterapist. Hı hı. E, apiterapinin ne olduğunu da söyleyeyim. E, arı ürünlerinin insan sağlığı e, üzerinde kullanımı. Ha, arı, evet. arı ürünleri. Aslında kurs çok anlamlıydı çünkü sadece e, bal üretimini anlatan ve işte insanları meslek sahibi yapan bir kursdan çok daha öteydi. Hı hı. E, yani arının ürettiği ürünlerin e, insan sağlığında nasıl kullanılacağını tek tek anlatıyordu. İşte popolis, e, polen, gibi işte arı ekimi, arı sütü bunların neler olduğu, nasıl kullanıldığı, nasıl elde edilebileceği. Ee, ...aslında başlı başına çok derin bir dünyanın kapılarını açtı. Işte. Bir yandan ar arı, arılar da yani aslında çok derin bir dünya değil mi? Yani Kesinlikle. bilmediğimiz binlerce şey vardır. Bir ara e, böyle bir seri yapmak istiyorum ben <gülüyor> radyoya hani e, arı programları diye... ...böyle iki üç program üst üste gerçekten çok büyük bir dünya evet. yani özellikle... Ekolojik dengedeki yeri çok çok önemli. Ee, evet. Herhalde anlat anlat bitmemiştir diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Dediğim gibi aracılık çok büyük bir dünya ve ben bu dünyanın kapısından dediğim için çok mutluyum. Hı -hı. Benim için terapi gibi yani burada. E, hani bu kursa ben sadece gerçekten bal üretimi ya da arı ürünü üretimi ve bunların satılması ve gelir kısmının dışında beni en çok düşündüren, etkileyen şey... E, arının sağlıklı olması yani o, o bana terapi gibi geliyor ee, arının e, kovana polen getirmesi mektar getirmesi şu kovanın önünde arı alğ y olması bunu gözlemlemek sayılarının günden güne arttığını gözlemlemek şahstalık olmadığını gözlemlemek evet, evet, içiçemizliğin arı görüyor olmak bile böyle Gerçekten gibi bizim için. Bir yandan insanları evet. çok da korkutan bir şey ama yani herhalde bizzat yapan kişiler olarak terapi olarak. Arı zemiri olarak. Var. Yani evet arı genelde korkulan bir e, hayvandır. Evet. Çünkü o yüzden. Yani eğer bir alerji yoksa arı zemiri de sağlıklı bir şey. Birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını da öğrendik. Mesela. Öyle mi? Ee, Hı -hı. Kanserli, tümörlü hücreleri yok ettiğin, MS'yi durdurduğu Hı -hı. işte. Kasılmalara, spazlulara iyi geldiğine dair birçok arı zehirin kullanıldığı e, hastalıklar da varmış aslında. Dediğim gibi alerji olmadığı sürece hı hı. hiçbir sık sıkınca yok yani. Önden korkulmak için. Evet, evet, Bir de onların tanıdığında anlamaya çalıştın aslında neden öyle davrandıklarını e, anlıyorsun yani. Her şeyin açıklaması var. Hı hı. E, sadece çok belli... E, Şeyleri takip etmek gerekiyor, göstergeleri. Hı hı. Ne zaman senden ne istiyor ne neden istiyor ne zaman sana ihtiyaç duyuyor. E, hasta olduğunda onu erken görmek, ona yardımcı olmak. Çok enteresan. Bunları e, duyunca şimdi şeyi de, şeyi de düşündüm. Arıcılık yapan birçok insanla konuştuğum zaman gerçekten bunun çok başka bir şey olduğundan e, bahset Bahsediyorlardı birçok hayvancılık türüne göre yani e, o hani o, o hali gözlemlemek çok da bilmediğimiz bir dünya belki de o yüzden hani o arıcılık meselesine girindiği zaman bunu bir tutkuya dönüştüğüyle ilgili evet. e, senden de şimdi öyle bir şey aldım enerji aldım e, bilmiyorum doğru mu söylüyorum evet. ama gerçekten çok enteresan e, merak ettim <gülüyor> açıkçası. Yani e, aslında herkese tavsiye edebilirim yani arazisi olan hmm. ve arazinin florası uygun olanların etrafında kirliği olmayan arazinin etrafında hmm. herkese tavsiye edebilirim ama şöyle bir düşünce de var yani hiç bilmeyen insan hiç çok kovanlı alıp e, onları öldürmesin. Yani, ha tabi tabi evet şey. bilerek girmek, yani, girmek e, gerekiyor. Gerçekten hmm. o bir canlı ve süper bir canlı her anlamda. Hani, hmm. Hmm, Evet doğru söylüyorsun. Ee, herhangi bir nasıl diyeyim bir kovan adım vardı öldü gibi bir şey değil yani ötesinde Hı. bir şey verilir. Hani o işi hakkını veremeyecek bir insan kesinlikle almasın ama kendine güvenen bu konuda canlı ve e, dediğim gibi hani o benim gibi terapi gibi gelebileceğim gideren biri mutlaka yapmalı. Hı. Çünkü benim için şöyle bir şey de var dünyaya dokunmak gibi yani mı çoğaltmak. Arı faysini çoğaltmak, öncelikle kendi gıdam için, kendi bahçemdeki çiçeklerin tozlaşması için, ağaçlar için. Kesinlikle arı arı o çok boyunlu. önemli. Evet. E, şifalanmam için yemem. Yani aslında bütün bir döngünün olmazsa olmaz bir parçası arı. Hı hı hı. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bu eğitim de bir yandan bunun farkındalığını artırması açısından da çok önemli. Bir de bir yandan evet. da sadece kadınlara verildi değil mi bu eğitim? Evet kadın... da bahsetmek istiyorum. Evet çok önemli bir konu lütfen. Bu bölgesini aslında eğitimimiz veren hocamız da çok anlamlı buldu. Yani 117 kadın hı hı. ve bunların hepsi köyden gelmiş ve gerçekten hani bir şekilde aracılığa bulaşmış ya da hani Arıya çok yabancı olmayan insanlar aslında ama hani hepsi de arıcılık yapmıyordu. Bir şekilde eşleri, babaları, dayıları, amcaları arıcılık yapan insanlar. Çünkü bizim bölgeniz aslında arı bölgesi dediğim gibi diyoruz, çok zengin bir bölge. Hı hı. Ee, ve bu insanlar aynen benim de zamanımda yaşadığım gibi bir bişimleri bir şekilde kulaktan dolma bilgilerle biliyorlardı. E bu kurs sayesinde bambaşka bir... Şey, dünyanın kapıları açıldı iletişim şekli gelişti. Hem yani bizim kendi aramızda, benim yaşadığım köydeki kadınlarla ar aramda bir iletişim şekli. Dayanışma oldu. gibi ee, mi? Ee, bir dayanışmaya mı dönüştü? Nasıl bir iletişim değişikliği oldu? Yani artık kadınlarla konuşabileceğim çok fazla şey var. Kovanlar teşhine girmedi ama ortak bir eğitime katıldık. Hı hı. E, oradaki deneyim çok uzun yani bütün gün süren bir, evet. yani beş günlük bir kurs ama bütün gün sürdü. Hı hı. Ee, heri hani birman sonra lar teslim edildikten sonraki süreçte bazı şeyleri en zamanlı yapıyor olmamız gerekiyor arının her Maruha mücadelesi için eş çalışıyor olmamız gerekiyor. Devam ediyor ya aslında da... şey süreç. Yani sadece eğitimi aldık bitti gibi bir durum söz konusu Hayırdır. değil. İşte, Hayırdır. E, en güzel yaptığı şeylerden biri kadınlara bu eğitim alan kadınlara kovan verecek olması. Hmm, hı hı. Yani 5 kovan maksimum 5 kovan dolu 2 kovan boş kovan verecek. Hmm. Arı verecek. Hı hı. E, dolayısıyla kadınlar Mayıs ayından itibaren aslında arıcı olacaklar. Ha, <gülüyor> e, ne güzel kovanlar dolu olacak ve bal üretimini hazır halde olacaklar. Hı hı. E, hatta Bayındır Belediyesi'nin yaptığı güzelliklerden birisi de işte, bu kadın kooperatif aracılığıyla e, üretilen balın satılması kısmında da kadınlara destek olacaklar. Mekan e, sağlamak, e, bir oluşum sağlamak yani organizasyon. Şu anda Bayındır Belediyesi e, Hatay Pazarına ayda bir hı hı. servisleriyle Hatay Pazarına götürüyor kadınları ve orada kendi doğal ürünlerini satılması konusunda hı hı. destek oluyor. Hı hı. Ee, şimdi bu bal sürecinden sonra da yine arı ürünlerinden sonra da e, bunun satılması, tanıtılması konusunda da destek olacak. Hı hı. Ee, bu anlamda da çok güzel çünkü e, yani bir dışarı çıkmamış ki gerçekten öyle insanlar var. Ben tanıştım. <gülüyor> Doğru, evet kesinlikle. <gülüyor> çok iyi biliyorsundur insanlar. sen ee, Arıcı olacak. Dediğim gibi artık kocasıyla, amcasıyla, dayısıyla Arısını, kovanını, arının durumunu, ne zaman müdahale edeceğini konuşabiliyor olacak. Hı hı. Ee, balını satıyor olacak ve onun parası e, istediği gibi neye ihtiyaç duyuyorsa kullanabiliyor olacak. Bu hı. anlamda baktığımda aslında e, benim içinde, o köyde yaşayan ablaların içinde hı hı. çok devrim niteliğinde bir şey aslında. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Bir yandan da e, acaba ka, arıcılık kadınların daha rahat yapabileceği, daha iyi yapabileceği evet. bir şey mi sence? Kesinlikle evet bundan da bahsetmiştim. Daha yatkınlar o, o, yani. yani. da bunu söyledi. Hmm. E, aslında biraz genetik ve e, fiziksel yapımla ilgili parmaklarının ince olması... Ee, o peteklerin arasında rahat sokabiliyor olmak işte arı sütü, arı ekmeği üretimi için o petek gözlerinden e, arının salgılarını işte tığ gibi, iğne gibi şeylerle alabiliyor olmak. Yani herkesin fiziksel anlamda elleri daha parmakları kalıyor, elleri daha iri. Hı -hı. Yani e, arı ürünleri üretimi kısmında kesinlikle kadınlar daha e, ne bileyim oya yapan, iyi <gülüyor> hani evet, şeyler doğru. yapan Hı -hı. kadınlar için çok daha uygun. Evet, Bunun doğru yanı sıra hı. arı da yeni öğrendiğim bir şey tamamen steril olmak gerekiyor. Yani kullandığın eldivenler, kıyafetlerin, arının kovanının her yıl sterilizasyon yapılması, bir şekilde temizlenmesi. Bu da bir anlamda baktığımızda biraz daha kadınların daha önem verdiği şey. Hı hı. Mesela bir kovanda hastalık varsa yerine geçmemesi için mutlaka eldivenlerin değiştirmen, etmen gerekiyor. Yani birçok arıcı bunu bilmez ve dikkat etmez. Hastalık çok kolay o, şu bulaşabiliyor. Onlar kadın durumda. işi diyebiliriz ama ben böyle kadın iş erkek işi ayrımından çok sevmiyorum. Hı hı. Yani bunun bilincinde olan ve buna hassaslık gösterecek insanların işi diyelim. Evet, <gülüyor> bu bu özellikleri gerektiriyor, bu özelliklere uyan birçok evet. insanın yapabileceği bir şey. Bu e... ama şu anlamda da güzel hı hı. E, genelde erkek işi diye biliniyordu ve. Ata erkeli bir sistem. Ee, arıya erkek bakar. Artık bizim köyde <gülüyor> benim yaşadığım civarda öyle değil. Kadınlar e, hatta oradaki diyaloglarla da gözlemledim. İşine gidip aslında işte köreye tezek koymaması gerektiğini Hı. neden koymaması gerektiğini işte Hı. arının neden soktuğunu e, yani bunları anlatıp bunları konuşabiliyor. Hı. Ve eşi işte onu dinliyor. Çünkü e, Kendisi bu süreçleri belki savunulamadı bile ve onu anlatsan, açıklayan birisi var. Hı hı. Yani o anlamda baktığında aslında eşitlik de sağlıyor yani kadın erkek arasında. Kesinlikle evet. Eşitlik. Yani o kadının erkek işte çiftçilik yapar tarımla veya hayvancılık neyse. Kadın da evde evet. ekmeğini, hamurunu yapıp kocasını bekler mantığından çok daha öte. Yani kadın da gün içinde bilmiyorum aracılık bir günün ne kadarını alıyor ama çok ciddi bir iş koluna aslında sahip olmuş oluyor. Çok ciddi bir evet. şey bir departmana aslında öncülük etmiş oluyor diyebiliriz. <gülüyor> evet. Bu, bu... Yani araya, bu arada her gün bakılması gerekmiyor ancak bahar ayından itibaren çok yolluyor. Sürekli gözlem yani hmm. kovanı açmasan bile sürekli gözlem halinde olup hastalık olup olmadığını ya da işte kovana bir saldırı olup olmadığını çünkü eşek arısı, işte kirpisi, arı kuşu yani birçok tehlikeye ayırsın bazı bölgelerde çok tehlikeye olabileceği için sürekli gözlem altındayız. Öyle bir durumda nasıl bir müdahale ediyorsunuz? Yani örnek eşek arası gelip kovanı ee, dağıttığında? Aslında en temel mücadele eşek arısının tek ee, ana arasının tek olarak yaşadığı kış kış itibariyle tek bir şekilde yaşıyormuş ve e, bahar itibariyle o su kaynaklarına mutlaka gelirmiş ve hmm. onu aslında bulup bir şekilde yok ettiğinde hmm. yeni bir kovan ve birçok eşek arasıyla mücadele etmeden halletmiş oluyorsun hmm. sorunu hmm. Ee, en temel sorun en kolay çözülebilecek yöntemi bu eğer bunu yapamazsan eşek tuzakları var içine böyle yani salan bir şey koyup eşeklerin girip çıkamayacağı suzakları var öldürmeyen yani ama yüz, şey, hayır hayır ha uzaklaştıran hı hı. yüzde yüz etkili de değil hı. aslında çok zor bir mücadele eşek mücadele evet doğru söylersin ancak bir şekilde de mücadele etmek gerekiyor çünkü yani bitkilerin üzerinde arıları alıp bir yola yeni uçmaya başlayan yavru arıları Kovanın önünden alıp yiyor. Hı hı. Aslında arılar da mücadele edebiliyor. Bir, bir de onu söylemek istiyorum. Ee, kovanın çok güçlü olması gerektiği üzerinde çok duruldu. Yani bütün hastalıklarla aslında kovan ya da zararlarla kovan mücadele edebilir. Hı hı. Ancak kovan çok güçlü olduğu takdirde. Yani Ko kovanın güçlü kovan olması da. nasıl? Nasıl? Kovanın güçlü olmasından kastın nedir? Ee, arı sayısının çok olması. Hı. Yani ana arının, kraliçe arının sürekli yavru yapıyor olması hı hı. E, ve dokuz çıta arının dolu olmuş olması. Yani yedi ve sonrası çok sağlıklı anlamında. Hı hı. E, kovanın sayısı fazla olduğunda eşek arısıyla da kendisi mücadele edebiliyor. Eşek arısı içeri girdiğinde onu kanatları yoluyla ısıtıp e, yok edebildikleri, öldürebildiklerini. E, Aslında insana bile ihtiyaç olmayabilir e, diyorsun yani. Yani, evet, yani kovanın e, fazlalaştırılması, sayısının arttırılması Hı -hı. konusunda e, bir müdahaleye ihtiyaç var. Aslında hiç müdahale etmezsen e, varoa gibi bir zararlı var ve bu ara olduğu sürece mutlaka vardır. Yani ondan hiçbir şekilde korunma yolu yoktur gibi bir gerçek var. Hı -hı. Bu varoayla mücadele için kimyasal ilaçlamalar yapıyor. Mesela hocamız o anlamda da onu da belirtmek istiyorum. PCP kimyasala karşı herhangi bir şekilde arının indiği içinde olsa hı hı. ne etrafındaki ağaçlarda, bahçelerde ne kovanda herhangi bir kimyasal kullanım olması konusunda çok bilgi verdi. Ne Bu güzel. da çok anlamlıydı benim için çünkü... Yine bütünsel bir şeye doğru gidiyor yani kendi arın için sinyasa kullanma, hı hı. arın için ağaçlarını ilaçlama, yaşlama, ilaçlama, kendi gıdağın temiz kalsın. Yani bir anlamda bunun da mesajı veriliyor olması da çok anlamlı. Çok değerli ve çok, çok önemli. Sıradan konvansiyonel e, çözümlere gidilmemesi, evet. e, çok, dediğin gibi çok bütüncül bir bakış açısıyla bu arıcılık meselesinin anlatılması çok çok değerli. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Umarım ki bu birçok belediyeye de örnek olacaktır. Ee, gerçi Türkiye'nin hangi bölgelerinde daha rahat yapılabilir sanıyorum? Daha çok Ege bölgesinde yoğun. Ege, Ege bölgesinde Marmara. bu kurslar daha önce de benim duyduğum kadarıyla Ka e Ergama'da, Karaburun'da, Seferihisar'da verildi bu eğitimler. Bayineden e sonra da verilecek öğretmeni görüyorum. Ama açıkçası ben kendi bölgemi çok daha temiz ve çok daha arı ormanı ve florası olarak baktığımda çok daha <gülüyor> ve su kaynakları Birimli. olarak baktığımda çok temiz. E, temiz işgal edilmemiş topraklar, madenler yok, i̇şte, e, sularında terilik yok, e, kısmen daha yaban hı hı. ve daha e, orman zenginliği, orman çiçekliğinin zengin olduğu ve az arazinin olduğundan dolayı bahçelerde az ilaç kullanılması, sinyal kullanılması yani o anlamda baktığımda e, Bayındır bölgesi çok e, daha güzel aracılık yapmak için ve e, arkamızda sürekli Bayındır Belediyesi'nin desteği, Kadın Kooperatifi'nin desteği her anlamda yani yeni bir projeyle gittiğinde de ya da işte herhangi bir ürünlerini kooperatifin desteğiyle olabiliyorsun. Evet, çok çok değerli. çok değerli. Gerçekten sen şimdi böyle söyleyince tahtaya vurmak istedim <gülüyor> bir anda böyle bir <gülüyor> e, refleks olarak e, evet. çok güzel. Ağzından bal damladı mı demek lazım <gülüyor> acaba? <gülüyor> Türkan çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Bir kez daha ben arıcılık konusuyla ilgili birazcık daha farkındalık yarattıysak ne mutlu umarız dinleyicilerimize. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, kadınlara yönelik düzenlediği arıcılık eğitiminden bahsettik. Türkan Var İşli ile kendisi de İzmir'in bir köyünde yaşayan, bir kırsalda yaşayan bir kadın. Evet. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Sevgili dinleyiciler haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek nurdudu ve Bora Kabadeğil Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41